Türkler'e sevdalayan gürürlüler, ilk konserlerinde Anadolu semahları ile geldiğiniz huzurlarınızda değerli müzikseverler. Sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Siz hoş geldiniz, şerefleriniz. Efendim konserimize geçmeden önce konuşmaları yapmak üzere Dernek Başkanımız Sayın Tayyip Çoruhu mikrofona davet ediyorum. Geçmişten geleceğe Deniz ve Güzel Müzik sloganıyla yola çıkan ve önemli klasik Türk müziği destekarlarını Onların unutulmaya terk edilmiş pek çok eserini arşivlerin tozlu raflarından kurtarıp, konserleri ve kitapları aracılığıyla müzikseverlere ulaştırmaya çalışan büyük Türk Müziği Derneği, şimdi de Türk Halk Müziği Borosu'yla Güzelim Anadolu'muzun muhteşem semahlarını seslendirmek üzere huzurlarınızda saygılar koruklar. Hoş geldiniz, onur veririz. Eskilerimizi büyük formlu, küçük formlu, şarkı, türkü diye ayırmaksızın onların kimlerin bağrında nasıl şekillendiğine bakmaksızın musikimizi bir bütün olarak ele alan ve eğil hocalardan notayla ve doğru öğrenilmesine, gelecek kuşakları da bu haliyle aktarılmasına özen gösteren bir denliğiz. Bu görüşü paylaşan 20-30 Müziksever'in, TRT Ankara Radyosu'nun değerli şeflerinden Sayın Vedat Kaptan Yurdakul etrafında kümeleşmesiyle 1999 yılının son çeyreğinden itibaren küçük bir topluluk olarak müzik yapmaya başladık. Sloganımız benimsenmiş, performansımız beğenilmiş olmalı ki, bu başarılı çekirdek koro çok geçmeden terennüm korosu adıyla anılan Türkiye'nin en kalabalık korolarından biri haline verdi. Bu koro ile bugüne deyim verdiğimiz 19 bestekar özel konserinde, 19 büyük bestekarın sanat değeri yüksek eserlerini seslendirdik ve Veslekarlar dizisi adı altında aynı veslekarların her yönüyle anlatıldığı 19 kitabı Türk müziği lideratörüne kazandırdık. Bunu yeterli görmeyip muslimize daha fazla katkıda bulunmak için bir süre sonra dernekleştik. 10. yılımızı idrak ederken de huzurlarımızdaki bu seçkin halk müziği korosunu oluşturduk ve yine bir ustaya TRT Radyosu'nun bir başka değerli sanatçısına Sayın Mehmet Üçer'e emanet edip. Açılışı, halk müziğimizin icrası zor eserlerinden olan semahlarla yanmasından sevgili hocamızın ve korumuzun kısa zamanda zirveyi hedeflediği çok net anlaşılıyor. Gerçekten benim çalışmalardan izlediğim kadarıyla da Engül Türk Müziği Derneği Türk Halk Müziği Korusu gümbür gümbür geliyor. Ama onun gerçek konumunu bu zirve yolculuğunun neresinde bulunduğunu belirleyecek olan sizlerin alkışları olacak elbette. Ve bu nedenle dikkatlerimiz Doğal olarak değerli alkışlarımıza yoğunlaşacak barışanların itibariyle sayıda yapmak var. Önemli kültür değerlerimizden birine katkıda bulunma çabalarımıza karşı herhangi bir maddi destek almadan kendi olanaklarımızla ayakta durmaya çalışıyor olmamız ne hizmetlerimizin önünde bir set ne de kalitemizden ödün vermek için bir gerekçe oluşturdu bugün deyiz. Derneğimizi ve korularımızı malen destekleyenlerin dostluk rüzgarı yerkenimizi şişir diye müddetçe de müzikli yolculuğumuzu sürdürmeye kararlı olduğumuzdan rahatlıkla söz edebilirim. Konuşmamın sonunda işte o yerkenimizi şişiren en gürü dostlarına teşekkür borcumu yerine getirmek istiyorum. Başta bu seçkin koruyu oluşturan ve inanılmaz bir çalışma temposuyla kısa sürede hem müzikal hem de sosyal anlamda beklenenin çok üzerinde bir düzeye tırmandıran öğrencilerin konser isteğine karşılık her şeyi hiç yakınmadan ve yakından ilgilenen sayın Mehmet başkanı ve onursal başkanımız sanat danışmanımız halk müziği koromuzun fikir babası ve telennüm koromuzun şefi sayın Vedat Kaptan Uğurlu hocalarımıza belediyenin bünyesindeki çalışma salonlarını hem de en çok talep edildiği saatlerde korolarımızın çalışmalarına tahsis etme ali cenabiyetini gösteren Çankaya Belediye Başkanı sayın Güler Taneka Büyükşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri şube Müdür Sayın Ali Rıza Yarar'a ve bu iki belediyenin korularımıza canla başla hizmet eden değerli personeline, aynı zamanda dernek en sevdiklerimizde olan çok değerli sunucumuz Sayın Faruk Canan Erdoğan'a, hocaların sıkı temposuna ayak uydurarak kısa zamanda kaynaşıp bir takım olmayı becerebilen bütün de ve sazendelerimize ve onları hoşgörüleriyle besleyen yakınlarına, bu ilk konserimize teşvik ederek heyecanımızı paylaşan siz kıymetli konuklarımıza ve son olarak güzel çiçeğiyle bizlere moral veren Kayseri ili Yardım Başmedernegi Türk Sanat Müziği Korosu'nun dost yöneticilerine şahsını ve Dernek Üniversite Kurulu üyesi arkadaşlarına şükranlarımı sunuyor. En güzel imzası taşıyan bir başka etkinlikle buluşmak üzere hepinize iyi eğlenceler, mutlu yarımlar diliyorum. diyor ki, yüreğimiz türkülere vurdumdur. Biliriz ki türküler ruhumuzu işleyen pak nefeslerdir. Sevda dilinden rüzgarlarla savrulan, pınarlarla coşan. Biliriz ki türküler Anadolu insanının dilden, gönülden söylediği kah ağlatan, kah güldüren, sevindiren duygu dolu gönlümüzün feryadıdır. Rüzgar olup şahlanan, sel olup coşan. ...sevincimiz, vefamız, aşkımız, sevdamızdır. Özümüz ve sözümüzdür. Semah ise türkülerin tacıdır. Semah ilahi bir aşktır, ilahi aşkı ruhunda duyarak dönmektir. Duygunun, sevginin, aşkın dorukta olduğu... ...adeta ayrı bir dünyaya yolculuk etmektir. Hiçbir rayum yapmaksızın hakkın bir olduğunu tekrar tekrar zikretmektir. Nefsin, bencilliğin, savaşların, açlıkların, menfaatin ve iki yüzlülüklerin kısaca yaşama dair bütün kötülüklerin anlamsızlığını görmektir. Yüreklerinde bunları hisseden engörüler semah dönmenin bir oyun ve folklorik bir gösteri olmadığını düşünerek yalnızca semahların müzikal zenginliği ve felsefi derinliği yüksek örneklerini sunmayı amaçladı size bu konserde. İşte şimdi Anadolu insanlarının gönül imbiğinden tekrar tekrar süzülerek, bugüne sözleriyle, ezgileriyle, doğruluk, dürüstlük, sevgi ve kardeşlik örgütleriyle ulaşan semahlarımızla bizleri buluşturmak üzere, müzikte doğru bildiği yolda attığı yürekli adımlarıyla tanıdığımız ve sevdiğimiz Delta Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı, sevgili şefimiz Mehmet Ülçeri alkışlarınızla selamlar. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Muhabbet edelim Sadık Yağlı. Ne hoş yerde rast geldik ya. Sunacağımız bu ilk semah daha çok Malatya ve Tokat çevrelerinde yaygın olan Süleyman Elber'den alınan Malatya Arapkir'in bir yağ Hızır semanı. Halktan alıp halka vermek. Eller yer gök ve tanrı arasında bir netişe Tanrı'dan aldığı sevgiye, iyiliği, doğuluğu halka dağıtır can. Kökenini kırklar cebinden alır en kutsal semahdır kırklar seman. Konumuz ikinci olarak Bağışık Daibi'den alınan bir Erzincan kırklar sevamları seslendir. Gitme Nunam gitme nereden gelirsin? Sen Nazlı Canan'a benzersin. Thank you. Anadolu'nun doğusundan bir sema. Bir sultan bir deyişi semanın sözü. Arif sağdan alınır. Hasretin dediği rüya edersin. Beklerim yolların, gel efendim Ker. Hmm. Değerli konuklar çok güzel bir ilgiyle korunan semadır. Ufak'ın genel yöre özellikleriyle kesini semahtek sevmek mümkündür. Hmm. Sıradaki sema dertli divaneden alınan bir kısas semah. Başım açık, yalın ayak yürüttü. Sen merhamet bir balımsın. Bir kısas semanı da. Kermela cönülden sakin mi geldin? Ne yaman müfidatı ötersin turnan. İmam Ali Katar'ına uyban kıtların semanı tutarsın turnan. Bu üç semanı solistlerimiz Nurettin Remda, Gülsüm, İşkol ve Sema Bardas birlikte sunacak.